Sonra o mütefekkir yolcu, marifet-i ilahiyenin hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında ve envarında daha ileri gitmek için, insanlar âlemine ve beşer dünyasına girmek isterken, başta enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler. O da girdi. En evvel, geçmiş zamanın menziline baktı, gördü ki, Nevi Beşerin en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler aleyhimüsselâm, bilicma beraber la ilahe illallah deyip zikrediyorlar ve parlak ve musaddak olan hatsiz mucizatlarının kuvvetiyle tevhidi iddia ediyorlar ve beşeri hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak için onları imanı billaha davet ile ders veriyorlar gördü o da onu rani medresede diz çöküp derse oturdu gördü ki meşahir insaniyenin en yüksekleri ve namdarları olan o üstadların her birisinin elinde, hâlık kainat tarafından verilmiş nişânî tasdik olarak mucizeler bulunduğundan, her birinin ihbarıyla beşerden bir tayfi i azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden, o yüzbin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat, ne kadar kuvvetli ve kat'î olduğunu kıyas edebildi. Ve bu kuvvette, bu kadar muhbir sadıkların hatsiz mucizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir hakikatı inkar eden ehl-i ne derece hatsiz bir hata, bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hatsiz bir azaba müstehak olduklarını anladı ve onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatli olduklarını bildi. İman kutsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Evet, enbiyayı Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz mucizatlarından ve hakkaniyetlerini gösteren muarızlarına gelen semavi pek çok takatlarından ve hak olduklarına delalet eden şahsi kemalatlarından ve hakikatli talimatlarından ve doğru olduklarına şehadet eden kuvvet-i imanlarından ve tam ciddiyetlerinden ve fedakarlıklarından ve ellerinde bulunan kutsi kitap ve suhuflarından ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şehadet eden ittibalarıyla hakikata, kemalata, nura vasıl olan hadsiz tilmizlerinden başka, onların ve o pek ciddi muhbirlerin müsbet meselelerde icmağı ve ittifakı ve tevatürü ve isbatta tevafuku ve tesanüdü ve tetabuku öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki, Dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz ve hiçbir şüphe ve tereddüdü bırakmaz. Ve imanın erkanında umum Enbiyayi Aleyhimsselam tasdik dahi, dahil olması, o tasdik büyük bir kuvvet membaha olduğunu anladı. Onların derslerinden çok feizi imani aldı. İşte bu yolcunun mezkür dersini ifade manasında birinci makamın 8 mertebesinde La ilah illallahuledhi delâlavucu bir vücudihi, fi vahdatihi icma'u jami'i'l-enbiya'i biquvvati mu'cizatihimul-bahirati'l-musaddika'l-musaddaka denilmiş. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevk alan o seyyah talip, enbiya aleyhimüsselam'ın meclisinden gelirken ulemanın ilmel yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle enbiya'ların aleyhimüsselam da'ba'larını ispat eden ve asfiya ve siddiqin denilen mütebahhir, müctehid muhakkikler onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi gördü ki binlerle dahi ve yüzbinlerle binlerle müdakkik ve yüksek ehli tahkik kıl kadar bir şüphe bırakmayan tetkikat amikalarıyla, başta vücud-ı vücud ve vahdet olarak müsbet mesail-i imaniyeyi ispat ediyorlar. Evet, istidatları ve meslekleri muhtelif olduğu halde Usul ve erkanı imaniyede onların müttefikan ittifakları ve her birisinin kuvvetli ve yakînî bürhanlarına istinatları öyle bir hüccettir ki onların mecmû kadar bir zekâvet ve dirayet sahibi olmak ve bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise karşılarına ancak öyle çıkılabilir yoksa o münkirler yalnız cehalet ve ecehiliyet ve inkar ve ispatı olunmayan memfi meselelerde İnat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Bu seyyah, bu muhteşem ve geniş derzânede, bu muhterem ve mütebahir ustaların neşrettikleri nurlar, zeminin yarısını bin seneden ziyade ışıklandırdığını bildi ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, bütün ehli inkâr toplansa onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İşte bu yolcunun bu dershaneden aldığı derse bir kısa işaret olarak birinci makamın dokuzuncu mertebesinde la ilah illallahul ladî delâ ala vücûbi vücûdihi fî vahdetihi ittifâku cemî'il esfiyâ bi kuvveti berâhînihimuz zâhiratil muhakkaketil muttafika denilmiş. Sonra İmanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki varı ve ezvâkı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu medreseden gelirken hadsiz küçük tekyelerin ve zaviyelerin telahukuyla tevesvü eden gayet feizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekyede bir hangahta bir zikirhanede bir irşatgahta ve Cadded-i Kübra-i Muhammediye'nin Aleyhissalatu Vesselam ve Mirac-ı Ahmediyyenin ve Selam gölgesinde hakikate çalışan, ve hakka erişen ve aynel yakîne yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. O da girdi gördü ki o ehli keşf ve keramet mürşitler keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve kerametlerine istinaden bir icma müttefikan la ilahe illahhu diyerek vücub-u vücut ve vahdet-i Rabbaniyeyi, kâinata ediyorlar. Güneşin ziyasındaki yedi renk ile güneşi tanımak gibi, yetmiş renk ile belki esma-i hüsnad edince, şems-i ezelînin ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levünler ve başka başka hakikatlı tarikatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevvî ve haklı meşreplerde bulunan, Okusî dâhilerin ve nurani âriflerin icma ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat ne derece zahir ve bâhir olduğunu aynel yakin müşahede etti ve Enbiya'nın aleyhisselam icmaı ve Asfiyanın ittifakı ve Evliya'nın tevafuku ve bu üç icmaın birden ittifakı güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördü. İşte bu misafirin tek eden aldığı feyze kısa bir işaret olarak birinci makamın onuncu mertebesinde, la ilah illallah huldidi dale ala vucubi vucudih, fi wahdetih icmâ ul evliyâi bi keşfiyâtihim ve keramatihim utzahira al muhakkakatil musaddaka denilmiş. Sonra kemaleti insaniyenin en müthimi ve en büyüğü, belki bil cümle kemaleti insaniyenin membağı ve esası. İmana billahtan ve marifetullah'tan neşet eden muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı bütün kuvvetiyle ve letaif ile imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki: Madem kainatta en kıymetli şey hayattır ve kainatın mevcudatı hayata musahardır. Ve madem zihayatın en kıymetlisi zi zîruhtur ve zîruhun en kıymetlisi zîşuurdur ve madem bu kıymetdarlık için küre-i zemin zihayatı mütemadiyen çoğaltmak için her asır her sene dolar boşalır elbette ve her halde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi kendisine münasip ahalisi ve sekenesi zihayat ve zîruh zi ve zîşuurlardan vardır ki huzuru Muhammedîde aleyhisselatu vesselam Sahabelere görünen Hazreti Cebrail'in Aleyhisselam temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri Tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Öyleyse keşke ben semavat ehliyle dahi görüşseydim. Onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü Halık-ı Kainat hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken birden semavi şöyle bir sesi işitti. Madem bizim ile görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, bil ki, başta Hazreti Muhammed Ali sallatu selam ve Kur'an-ı mucizül beyan olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesaili imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. Hem insanlara temsil edip görünen ve bizlerden olan ervah-ı tayyibe bila istisna ve bil ittifak bu kainat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve sıfatı kutsiyesine şehadet edip birbirine muvafık ve mutabık olarak ihbar etmişler. Bu hatsiz ihbaratın tevafuku ve tetabuku güneş gibi sana bir rehberdir. Dediklerini bildi ve onun nuru imanı parladı, zeminden göklere çıktı. İşte bu yolcunun melekeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın on birinci mertebesinde. La ilahe illallahul vacibül vücudilladî delâ ala vücûbi vücûdihi fî vahdetihi ittifâkül melâiketi'l mutemessilîn li'anzârin nâsül mutekellimîn ma'a havâsül beşri bi'ihbârâtihümül mutadâbikatül mutevâfike denilmiştir. Sonra pür merak ve pür iştiyak o misafir Alemi şehadet ve cismani ve maddi ciyetinde mahsus tayifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından alemi gayb ve alemi berzahta dahi Mütealâ ile bir seyahat ve bir taharrî hakikat arzu ederken her tayife-i insaniyede bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde ve küçüklüğü ile beraber manen kainat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların Selim ve Nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki, onlar alemi gayip ve alemi şehadet ortasında insani berzahlardır ve iki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden kendi akıl ve kalbine dedi ki. Gelin, bu emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden ders aldığımız gibi değil. Belki iman noktasındaki ittisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden mütalamız ile istifade etmeliyiz dedi mütalaya başladı. Gördü ki istidatları gayet muhtelif ve mezhepleri birbirinden uzak ve muhalif olan umum istikametli ve nurlu akılların iman ve tevhiddeki ittisaf kerane ve razihane itikatları tevafuk ve sebat kerane ve mutmainane kanaat ve yakinleri tetabuk ediyor. Demek tebettül etmeyen bir hakikata dayanıp bağlanmışlar ve kökleri metin bir hakikata girmiş kopmuyor. Öyleyse bunların noktayı imaniyede ve vücub ve tevhidde icmaları hiç kopmaz bir zinciri nuraniidir ve hakikate açılan ışıklı bir penceredir. Hem gördü ki meslekleri birbirinden uzak ve meşrepleri birbirine mübağin olan o umum selim ve nurani kalplerin. Erkan-ı imaniyedeki müttefikane ve itminan kerane ve müncezibane keşfiyat ve müşahadatları birbirine tevafuk ve tevhidde birbirine mutabık çıkıyor. Demek hakikate mukabil ve vasıl ve mütemessil bu küçücük birer arşı marifet-i rabbaniye ve bu cami birer ayn-ı semedaniye olan nurani kalpler şems-i hakikate karşı açılan pencerelerdir ve umumu birden güneşe aynadarlık eden bir deniz gibi bir aynayı azamdır. Bunların vücubu vücutta ve vahdette ittifakları ve icmaları hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehberi ekmel ve bir mürşidi ekberdir. Çünkü hiçbir cihetle hiçbir imkan ve hiçbir ihtimal yok ki hakikattan başka bir vehim ve hakikatsız bir fikir ve asılsız bir sıfat bu kadar müstemir rane ve rasihane bu pek büyük ve keskin gözlerin umumunun aldatsın. Galat'e hisse uğratsın. Buna ihtimal veren bozulmuş ve çürümüş bir akla, bu kainatı inkar eden ahmak Sofestayler dahi razı olmazlar, reddederler diye anladı. Kendi akıl ve kalbiyle beraber âmentü dediler. İşte bu yolcunun müstakim akıllardan ve münevver kalplerden istifade ettiği marifeti imaniyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın üçüncü mertebesinde لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته إجماع العقول المستقيمة المنورة باعتقاداتها المتوافقة وبقناعاتها ويقينتها المتضابقة مع تخالف الاستعدادات والمذاهب وكذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق القلوب السليمة النورانية بكشفياتها المتطابقة وبمشاهداتها المتوافقة مع تباين المسالك والمشارب دني المش